Vallahi Müslüman bir kimse ne yapamaz Kafirlerle yan yana, kafirlerle birlikte gömülemez. Aynı şekilde kafirler de Müslüman mezarlığına gömülemez. Bilakis Müslüman olan Müslüman mezarlık, mezarlığına götürülür. Orada gömülür. Kafirler de ne yapılır? Kafirlerin gömüldüğü yere götürülür. Müslümanların gömülmüş olduğu kabristana götürülmez. Niye böyle? Kendalık ya kan sallallahu aleyhi ve sellem ve stamer ila asrina hada. Yani Nebi aleyhissalatu vesselam döneminden itibaren onun asrından itibaren durum böyledir. Ve dek de bu böyle devam etmiştir. Yani artık Allah Resulü Vesselam'ın uygulamasıyla, ashabın uygulamasıyla ve bugüne kadar ümmet bunu ne yapmış? Bu şekilde uygulamıştır. Ve minel edilleti ala zalik hadisü besir ibnu veyahut <gülüyor> hadis-u Beşir ibn-i'l-Hasasiyye khas kal. Bununla alakalı dill olarak Beşir ibn-i'l-Hasasiyye hadisini getiriyor. Diyor ki, Beşir kuntu beyneme umâşi Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ahiden bi'edihi diyor ki, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin elinden tutmuş bir, bir olay olay. şekilde aleyküm yani ve rahmetullahi wabarakatuhu yürüyordum. Aleyhissalatü vesselamın elinden tutmuş ve Gidiyordum. Aleyküm selam. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Beşire Asbahta tunqimu ve tenqumu alallah Asbahta tumaşi Resulallah Ey Beşir diyor. Sen bugün sanki ne var sende? Allah'ın kaderine karşı bir hoşnutsuzluk var. Allah'a karşı bir hoşnutsuzluk var. Ve aynı şekilde ne yapıyorsun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle yürüyorsun. Beraber gidiyorsun. Buradaki hoşnutsuzluktan kasıt ne? Bu Hoşnutsuz olmasından kasıt, Allah'a karşı hoşnutsuz olmasından kasıt. Diyor ki, Şekalbani Albani Tabarani'nin Mu'camul Kebir'de ve Mu'camul Avsat'ta rivayetine göre, bu rivayetle alakalı, Beşir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile baki mezarlığında karşılaşıyor sahabe, bu sahabe. Diyor ki, Beşir radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i Bakî mezarlığında gördüm, Bakî mezarlığında yatanlara şöyle selam veriyordu. Selam ali alehli diyarımdan müminin, Ey mümin diyarın sakinleri müminler. Allah'ın selamı ne olsun sizin üzeriniz olsun yahut da selametle olun. Tabi beşir anlatıyor olayı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle karşılaştı o anı o lahzayı anlatıyor. Diyor ki on kata aşasiği. Ayakkabılarının neyi? ipi kopuyor, bağı kopuyor. Ayaklarım şey diyor çıktı. Fakulti ya Resulallah, talet uzubeti. Başlıyor şey yapmaya, Beşir. Şikayette bulunmaya. Diyor ki, talet uzubeti. Bekarlığım uzadı. Uzun zamandır bekarım. Ve neeytu andari kavmi. Gelmiş olduğum topraklar, yani memleketimden de çok uzağım. Yani ne var bir sahabede? Yani böyle bir, halbuki aslında bugün birçok insanın şikayetlerinin şikayetin yani birçok insanın şikayeti bu şikayetlerin yanında nedir? Çok çok fazladır değil mi? Yani sahabenin ayakkabısı orada kopuyor, zedeleniyor, ayağından çıkıyor. Bunun üzerine ya diyor, "Bekarlığım uzadı. Memleketimden de uzakım." Bugünün insanına baktığınız zaman ufak bir isa musibet isabet ettiğinde, ufak bir olay yaşadığında ne yapıyor? Başlayamıyor saymaya, değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyarıyor şeyi, Beşir'i. Ve bizim kitapta Şeyh Albani olan asıl metinde rivayet ettiği rivayetlerinde diyor, Allah'a karşı öfkeli misin? Yani Allah'a karşı mı öfkeleniyorsun? Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Beşir'in sözlerini nasıl telakki ediyor? İtiraz olarak telakki ediyor. Diyor ki Beşir, فَقُلْتُ يَا bi اللّٰهِ ve وَاُم۪ي anam babam sana feda olsun. Ma أَسْبَحْتُ أَنْ قُمُ عَلَى اللّٰهِ Ben diyor, Hayır, kesinlikle öfkelenmedim hiçbir konuda. Allah'ın takdirine razıyım. Allah'tan hoşnutum, razıyım. <gülü> Kullu hayrin fe'ale <fa> biyallah. allah Teala diyor, benim için yapılabilecek her hayrı ne yapmıştır? Yapmıştır, takdir etmiştir. Her hayır ne olmuştur? Hukulu bulmuştur. Fe ete'a ala kuburil müşrikin fe kale leqad sebeqe bi hayrin Resulullah rivayette konuyla alakalı lafız burada. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor sahabe Beşir diyor ki sonra Aleyhissalatu vesselam müşriklerin yaptığı, müşriklerin gömüldüğü yere geçti. Demek ki Aleyhissalatu vesselam döneminde Müslümanların kabri ki geldi Aleyhissalatu vesselam ne yaptı oraya? Selam verdi. Sonra nereye geldi geçti? Müşriklerin, müşriklerin kabrine geçti ve dedi ki orada laqad sabaqaha ula'i bi hayrin kesir. <gülüyor> Bu müşrikler birçok hayrı ne yapdılar? Geride bıraktılar. Birçoğu dünya nimetlerinden faydalanıyordu. Öyle değil mi? Bugün de öyle değil mi arkadaşlar? Müşrik olan, kafir olan ve hatta günahkar olan insanlara bakın. Herkes nimetin içinde boğulmuş yaşıyor. Her şey elinin artık günün tabiriyle altında. Her şeye ulaşmak bir o kadar kolay. Değil mi? Oturduğu yerden her şey mümkün. Ve insan öldüğü zaman bakıyorsun ki aslında o insan ne yapmış oluyor? Ölümüyle. Bu dünyadan ayrılışıyla içinde bulunmuş olduğu güzellikleri, içinde bulunmuş olduğu nimetleri, içinde bulunmuş olduğu eğlenceyi, hayrı bırakıp gitmiş oluyor. Aleyhisselatü vesselam da öyle bahsediyor. 3 defa tekrarlıyor bunu. Diyor ki: "Laqad sabaqa haula'i bi hayrin kesir." "Laqad sabaqa haula'i bi hayrin kesir." "Laqad sabaqa haula'i bi hayrin kesir." O insanlar birçok ne yaptılar? Hayrı kaçırdılar. Arkalarında bıraktılar. Sonra sahabe diyor ki ثُمَّ ata ala قُبُورِ الْمُسْلِم۪ينَ Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sahabe diyor ki Müslümanların kabrine geldi. Aleyhisselatü vesselam Müslümanların kabrine geliyor. Ve diyor ki لَقَدْ اَدْرَكَ هَا اُولَٰي خَيْرًا كَس۪يرًا Şu anda bu ölen Müslümanlar şu kabire girdiklerinde ne yaptılar? اَدْرَكَ hayran كَس۪يرًا tercüme edin bir hayrı Evet birçok hayrı şu anda gördüler. Yani onların Müslüman adamın, mümin adamın hayrı nerede başlıyor? Öldüm. Öldüğünden sonra başlıyor. Niye? Çünkü asıl hayır ölümle başlayan hayır. Çünkü hiç bitmeyecek olacak. Hiç bitmeyen bir hayrın başlangıcı ilk basamağı. Onun için ölüm kimileri için şerken ölüm kimileri için lezzetleri, hayır olan şeyleri, güzellikleri bırakmak iken kimileri için de nedir ölüm? Hayrın başlangıcıdır. Bunun ölçüsü ney? Bunun ölçüsü mümin ya da kafir olmak. Mümin ya da müşrik olmak. Mümin olarak yaşamak yahut da kafir olarak yaşamak. Tabi hadisin devamında fe beynemâ huve yürürken bir de bakıyor ki kabirlerin arasında yürüyen ayakkabılarıyla gezen bir adam var. Fekal ya sahibessib Sibtiyyeteyn. Sibtiyye Deri ayakkabı ama kılsız, tüysüz yani yünsüz ayakkabı. Yapıldığı yere nispet edildiğini söylüyor alimler. Ne? Tarzı deri ayakkabı. Bugünkü ayakkabılara da benzeyebilir. İçinde yün yok. Bazı ayakkabılar biliyorsunuz. Veya çarıkları biliyorsunuz. Aleyhissalatü vesselam. Veyhak elki. Sibtiyyeteyk. Diyor ki ayağında kimleri çıkar? Ne yapıyorsun? Yazıklar olsun sana. Fenazara felmarafır sallallahu aleyhi ve adam kafasını kaldırıp bakıyor. Kendisine ayakkabılarını çıkarmasını söyleyen kişinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu görünce ne yapıyor? Adam ayakkabılarını çıkarıyor. Bu bahis gelecek ileride. Yani kabirlerde kabirlere girildiği zaman ayakkabılar çıkarılır mı, çıkarılmaz mı bahsi. Eğer kabirde mezarda diken yoksa mezarda ...insanın ayağına zarar verecek bir şey yoksa... ...alime diyorlar ki... ...ayakkabısız yürümesi daha nedir? Evladır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... ...ne yapıyor bu hadiste? Ayakkabıyla giren, yürüyen... ...kişiyi uyarıp ayakkabılarını çıkarmasını ...evrediyor. Bugün de görürsünüz Medine'ye giden arkadaşlar... ...mezarlığa... bakayım mezarlığına... ...cenaze gömmek için gittiklerinde... ...cenazeyi taşıyan insanların... ...mezarlığın girişinde ayakkabılarını... Bıraktıklarını görürsünüz. Ayakkabıları bırakıp çıplak ayaklarla koştura koştura gidiyorlar. Bu mesele ileride inşallah gelecek. Bu, bu Şeyh Albani Rahimahullah'ın rivayet ettiği hadis Ebu Davud'un, Nesai'nin, İbn-i Nace'nin, Ebu Şeybe'nin, Hakim'in, e, Ahmet i̇bn Hanbel'in rivayeti. Bununla alakalı Şeyh Albani Rahimahullah İmam Al Ahmet'in Ahmet senediyle alakalı senedinin ceyyit olduğunu, sahih olduğunu söylüyor. İmam Nevi Rahimahullah'ın bu hadisin isnadı hasendir diyor. Ee, buradan da öğreniyoruz ki Müslümanlarla e, ne olmaz kafirler aynı mezarlığa gömülmez. Mezarların ne yapılması lazım? Ayılması lazım. Şeyh Albani burada diyor ki, irhamu kullā, ihdat cebihi ala tahrim il-meshi al İbn Hazm diyor, bu hadisten dolayı bu hadisi getirerek delil getirerek Kabirler arasında ayakkabılarla gezmenin haram olduğuna bu hadisine yaptı delil olarak kullandığı. Ancak diyor bu meseleyi biz daha sonra 126. meselede ne yapacağız? İnceleyeceğiz. Şu anda biz 88. meseledeyiz. Evet, 89. zikretmiş olduğu mesele kitaptaki diyor ki Şekalbahani ve sünnetu eddefnu fil makbara. Sünnet olan peygamber aleyhisselamın uygulaması da nedir? Kişinin nereye gömülmesi? Mezarlara gömülmesi. Yani Kabir elbette gönülecek, toprağa gönüleceksin ama bu evinin bahçesi olmayacak. Trabzon'da birçok yerde olduğu gibi. Köylere gidiyorsunuz Trabzon'da. Değil mi? Bütün evlerde ne var? Bir kabir var. Aslında bu da bir şer'i yasak var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Evlerinizi mezarlıklara evet. çevirmeyin. Yani bu, bu hadiste neyi kastediyor? Ne işaret ediyor? Ne evlerde nafile namazların evlerde kılınmasını işaret ediyor aleyhisselatü ve sellem. Ama Buradan bu hadisin mefhumundan ne anlaşılıyor? Ne yapılamaz? Mefhumu halifinden. Kabirler Kabirleri evlere yani mezarla kişiler evlerine ne yapılamaz? Gömülemez. Çünkü kişiler mezarla kişiler evlerine gömülürse, evler ne edilmiş olacak? Mezarlık edilmiş olacak, kabir edilmiş olacak ve orada bu şekilde namaz yasaklanacak, kılınmayacak. Böylece e, ne olacak bir yasağı ne olacak. Ancak diyor burada ne var? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ait özel bir hususiyet var. Az sonra e, gelecek. Şey Halbani diyor ki: "Lenn nebi sallallahu aleyhi ve sellem kana yudfinu'l mevta fi makbarati'l baqi'". Çünkü peygamber aleyhisselam ölüleri nereye gömüyordu? Bakı mezarına gömüyordu. Az önceki hadis hasasiye, hadisi de İbnü'l Hasasiy hadisinde bunu ne yapıyor? Gösteriyor bize. diyor ki Şeyhalbani bakın وَلَمْ يُنْقَلْ أَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ <gülüyor> İcma'ya getirir şey kalbâne. وَلَمْ يُنْقَلْ أَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ Selefin hiçbirinden ne olmamıştır? Nakl olmamıştır. اَنَّهُ دُفِنَ ف۪ي غَيْرِ الْمَقْبَرَ Mezarlık dışında kendisini gömmesini istediği, vasiyet verdiği, yahut bizzat mezarlık dışında bir yere gömülen kimse ne olmamıştır? Seleften olmamıştır. Tabi Şakalbani burada Mebi aleyhisselatü vesselamın hususiyetini nakleden bize işaret eden hadisikle diyor. Bu hadisi İmam Tirmizi rivayet ediyor. Hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince sahabeler ihtilaf ediyor. Nereye gömeceğiz konusunda, değil mi? Fakale Abu Bakr'in Abu ne diyor? "Semiytum min Rasulillahi sallallahu sallam şeyen ma nesi tuhu? Hemen bakın, şöyle bir kayda vardır. Halime eder, Men hafıza hüccetun ala men lem yahfaz. Ne demek? Men hafıza hüccetun ala men lem yahfaz. O, kim ezberlerse, delili varsa hujjettir. Kime karşı? Ezberlemeyene, karşı? Ezberlemeyene karşı. Şimdi bir konuda iktilaf var. Sahabe ektilaf etmiş. Orada hüccet kim? ezvelen. Ebubekir radıyallahu an semiitu min rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem şey'en ma nasituhu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şey duydum, bunu unutmadım. Bakın ne yaptı? Artık Ebubekir radıyallahu an orada hüccet oldu. Yani sözü hüccet oldu. Ezberledi çünkü. Ne diyor? Ma kabadallahu nabiyyan illa fil mawdi'i allazi yuhibbu an yudfana fihi. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala bir peygamberini ancak o peygamberin gömülmeyi sevdiği yerde kabzeder, ruhunu alır. Yani peygamberler öldükleri yerde ne yapılır? Defne, defne, defnedilir. Çünkü orada defne olunmayı istedikleri için Allah Teala onların ruhunu oradan atmıştır, kabzetmiştir. Hadisi duydu, vakir ve diyor ki ezberledim ve manası iyi olduğu unutmadım. Bu hadis Şekalbani rahimullahına dedi gibi. Hadis diyor sabit bir hadistir. Rivayetinde diyor e, zayıf bir kimse olsa da hadisin turuk ve şevahit. Geçen hafta hatırlarsanız şahit ne olduğunu anlatmıştık. Hadisin diğer yollardan gelen şahitleri ve diğer rivayetleri diyor ki hadisin bize ne olduğunu gösteriyor. Hadisin sabit olduğunu, hadisle bir hükmün ispat edilebileceğini gösteriyor. Demek ki buradan da öğreniyoruz ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ve diğer peygamberlerin öldüğü yerde ne yapıyorlar onlar? Gömülüyorlar. Ancak bizler bir beşer olarak, insanlar olarak nereye gömüleceğiz? Gömülmemiz gerekiyor. Mezarlığa gömülmemiz gerekiyor. Tabi bir istisna var. 90. Meselede Şekalban Bani onu zikrediyor. Kimdir bu istisna? Daha önceki derslerde hatırlamanız lazım. Kimler bu genel hükümden, mezarlığa Öldüğü yerden kaldırılıp götürülüp mezarlığa gömülmeyecek olan istisnalar var. Şeyhler. İstisna ne o? Şehitler. Şehitler ne yapılır arkadaşlar? Öldürüldü, şehit olduğu yere gömülürler. Hatırlarsanız Cabir İbn Abdillah hadisi vardı. Cabir İbn Abdillah diyor ki Ben diyor ne yaptım? Atımın sağına ve soluna Dayımı ve babamı koyarak Medine'ye girdim diyor. Yani ne yapmış atına? Yüklemiş babasını. Tamam mı? Ve dayısını. bu Uhud Savaşı'nda şehit olanlardan. Cabir İbn Abdullah'ın babası ve dayısı. Fe dekaltu bihimel medinete li tedfineha fi mekabiline. Diyor bu iki cenazeyi aldım mezarlıklarımıza, Müslümanların gömüldüğü mezarlığa götürmek için, gömmek için getirdim. İz lahika raculun yunadi diyor, arkamdan diyor, seslenen bir adam yetişti bana. Dedi ki, <gülüyor> bakın yine aynı kaydı. Men hafiza hüccetun ala menlem yahfaz. Ezberleyen, ezberlemeyen üzerinde nedir? Hüccettir. Adam almış, babasını, dayısını getiriyor nereye getiriyor? Edine'ye gömmeye getiriyor. Ama arkadan bir hadisi ezberlemiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duymuş. Kişi geliyor diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem an terci'u bil-qatla." Resulullah aleyhisselam size emre diyor. Neye emre diyor? Ölüleri geri götürmenizi. "Fetetfinuha fi masari'iha." Öldükleri yere gömmenizi emrediyor. Halis o kotelet. Diyor ki Cabir, "Raca'na فَدَفَنَّهُمَا حَيْثُ قُتِلًا Ne yaptık? Sizler diyor, an, e, dayı ve babamızı geri götürdük. Ve öldükleri yere. Geri gömdük, defnettik. Bu hadisi İmam Ahmet rivayet etmiş. Şeyh Albani diyor ki, sahih bir senetle. Tabi, hadisi güçlü olan ne var? Başka rivayetler de var. وَلَا يَجُوذُ الدَّفْنُ 92. mesele فِي الْاَحْوَالِ الْاَتِيَ اِلَّا لِلْضَرُورَ Şeyh Albani'nin görüşü, Gece vakti de defin işleminin yapılmaması görüşü. Yani gece diyor ne olmaz? Cenaze gömülmez. Ancak lid darura. Ne demek lid darura? Zarure. Zaruret varsa eğer gömülür. Ancak racih olan görüş ilim ehlinin cumhurunun görüşü nedir? Geceliğin cenaze ne yapılabilir? Gömülebilir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in birçok ashabı ne olmuştur? Ebubekir radıyallahu anhu gibi daha önceki derste de hatırlarsanız gece gömülmüştür. Aynı şekilde biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescidini temizleyen bir ne vardı? Temizlikçi vardı. Bir rivayette kadın, bir rivayette adam. Aleyhissalatu vesselam onu ne yapıyor? Birkaç gün sonra göremiyor diyor. Soruyor nerede bu kadın? Ne diyorlar? Vefat etti, öldü gece vakti. Bizler de ne yaptık? Gittik, gömdük. Aleyhisselatü Vesselam da ne diyor? Beni onun kabrine götürün. Sonra Aleyhisselatü Vesselam gidiyor. Onun kabirinde cenaze namazını kılıyor. Bununla alakalı hükmü de hatırlıyorsunuz, söylemiştik. Yani cenaze gömüldükten sonra da mezarlığa gidilip mezarlığın başında o kişinin cenaze namazı kılınabilir. Şayet Defin işlemi, ölünün gömülme işleminin üzerinden çok uzun bir zaman geçmesi bile. Yani geçmemesi. Çok geçmeyecek yani. Üç sene sonra gelip değil. Evet. Şey hatırlıyorsunuz. Üç vakitte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin neydi? Salatü saatin kâne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yenhâne ennü sallye fihinne. Üç vakit vardır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizleri bu vakitlerde ne yaptı? namaz kılmamızı yasakladı. El an nakbu öllerimizi gömmeyi yasakladı. Hayna tatlu'u'ş şemsu hatta tertafi'a. hadis. Güneşin doğmaya başladığı ve doğma süresince. Ve hatta temila'ş şems. Güneşin zevalde tam diktepe durup batıya doğru yönelmeye başladı o sürede, zeval vaktinde. Ve hayna şemsu lil ghurubi hatta Batmaya başladığından Vakitten itibaren batış anına kadar. Bu üç vakitte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Ee, bizlerin e, namaz kılmasını nehyetti. Tabii bu vakitlerde namaz kılmasını ve ölüleri göm gömmeyi nehyetti. Bu hadiste zahir olarak gö gözüktüğü üzere ne var? Bu vakitlerde, bu üç vakitte cenazeler, kabirlere, mezarlara gömülemez. Gömülemez. Evet. evet Şekalban ikinci meseleye filleyin geceyi de buna katıyor. Şekalban rahimehullah. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rivayette geliyor. Bu rivayet sahih Müslim'de. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir e, asabından birisi ni anıyor, zikre diyor. Nerede diyor? Ashabı diyor ki, vefat etti, öldü ve ne yaptık? Gece vakti gömdük diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Geceliğin diyor, sahabeden birisinin yaptığı da bir kimsenin gömülerek e, defnedilmesini yasakladı. Ta ki namaz kılınana kadar diyor. İlla en yattarra insanu Ancak bir zaruret olması dışında. Tabi alimler bu hadisi, Cumhur şöyle diyor. Diyorlar ki, buradaki işaret şudur. Şayet cenazeyi gece gömdüğümüz takdirde cenaze namazına gelecek olan insanlar gelemeyecekse cenaze namazına gece kıldığımız zaman cenaze namazına gelecek olan insanlar gelemeyecekse karanlıktan dolayı yahut çamurdan dolayı, yağmurdan dolayı bu işlemi gerçekleştiremeyeceksek o zaman elbette ki cenazenin Sabaha bekletilmesi Doğru olandır Ancak Bugünün de imkanlarıyla Bugünün de imkanlarıyla insanların cenaze namazını kılabilmeleri imkanı varsa Yetişme imkanları varsa araçlarla Arabalarla Gömme işleminin sağlanan Aydınlatma ve ışıklandırma sistemleriyle Yapılma imkanı varsa Bunların Toplanması halinde Yapılması halinde geceliğin cenazenin gömülmesine bir beyis yoktur. İmam Nevevi rahimehullah diyor ki Sahih Müslim'in şerhinde "Wa emma nahyu anil kabr laylan hatta yusalli alayhi" feyil sebebi en nedfn naharan yahduruhu katirun minan nas ve yusallun alayhi ve la yahduruhu fil illa afrad. el Ve hadis ve diyor ki İmam Sahih Müslim'deki hadise şerh ederken "Niye geceliğin" diyor. Cenazenin gömülmesi, defnedilmesi yasaklanmıştır. Bir yoruma göre, bir görüşe göre diyor, cenaze namazına geleceklerin sayısı az olacağından, kimsenin gelmemesinden korkulduğu için. Yani hadisi kimileri böyle şerh ediyor. Kimileri de diyor, gömülecek olan cenazenin kefeninin çok eski olması, içini gösterecek olması, avretini gösterecek olmasından dolayı diyor, ne geze Gece yani geze gömerlerdi. Diyor ki memnevaz zahir an-Nebi sallallahu aleyhi Zahir olana göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? İkisini ee, ikisini de kastetti diyor. Tabii şey Kalbani rahimehullah burada itiraz ediyor. Çünkü o ne görüşünde? Geceliğin eee zaruret olmadığı halde gömülmemesi görüşünde Şeyh Abdullah bin Baz şeyh Kalbani'nin çağdaşlarından fetva diyor ki ne yapılabilir? Eğer bir zararı yoksa Az önce söylediğimiz zararı Cenaze ne yapılabilir? Gece. gece gömülebilir Alimlerin cumhurunun da e, Görüşü Budur Alimlerin cumhurunun görüşü de budur Yani gece ne yapılabilir? Çünkü biz ne dedik? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından birçoğu Ne yapılmış? Gece gömülmüş Şeyh Albani Rahimavla diyor ki 92. meselede eğer diyor gece gömülecek olursa cenaze eğer gece gömülmeye ihtiyaç duyulu bir zaruret var ola ki yani insanın eti çabuk çürüyebilir yahut e, ya farklı sebeplerden dolayı o gece gömülecekse eğer böyle bir zaruret varsa diyor ki lamba kullanılmasında lambayı kabrin içine indirme konusunda Mezarın içine mum tutma konusunda nedir? Bu işlemlerin kolay yapılabilmesi için, olayı ortamı aydınlatmak için bunların kullanılmasında bir beyiz yoktur. Çünkü niye bunu söylüyor Şakal Bazı rivayetlerde biliyorsunuz, her ne kadar ilim ehli hadi konusunda konuşsa da mezarlara lamba, ışık takma, mum yakma konusunda nehi var. Tabi buradaki nehi, ne, neyle alakalı, neyle ilgili? Oraları böyle türbe yaparak, Evet, Tüttü yaparak olaları bir mescit tarzı ibadethane getirmeyle alakalı. Ama kimileri bunu umum anlayabilir, genel anlayabilir. Gece vakti ne yapabilir? Diyebilir ki ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayetler var. Lamba kullanmayın, ampul kullanmayın, mum yakmayın diye. Ona işaret edercesine Şakalban şey diyor ki eğer şey varsa, bir ihtiyaç varsa ne yapabilir, Kullanılabilir. Evet. Bu da Şakalbani'nin değinmiş olduğu konulardan bir konu. Şeyle alakalı. Kefenle alakalı. 93. Mesela. Yecibu i'mâkul kabr. Kabrin derin olması vaciptir arkadaşlar. Yani kabri böyle 30 santim kazıp ne bulmaz, oraya gömül üstüne kalmaz. Kabir derin olacak. Ve tevsi'uhu ve tahsinuhu. Ne olması gerekiyor? kabrin geniş olması gerekiyor. Ve aynı zamanda da güzel bir şekilde açılması gerekiyor. Yani. Öyle itina ile yapılması gerekiyor diyor. Bununla alakalı iki tane rivayet var. Hişam bin Amir diyor ki Uhud Savaşı ile alakalı Müslümanlardan diyor isabet alan aldı. Kimileri diyor yaralandı. Tabii birçok insan ölüyor. 70 küsür tane sahabe ölüyor. Diyor ki sahabeler: "Fekulna ya Rasulallah, el hafru aleyna li kulli insanin şereid. Ey Allah Resulü, her insan için ayrı ayrı mezar açmamız çok zor." diyor sahabeler. "Fe keyfe ta'muruna?" Diyor ki, ne emredersin? Nasıl yapalım? "Fekale ihfiru ve awsı'u ve a'miqu ve ahsinu. Ihfiru ve ve derin yapın." وَأَحْسِنُوا <gülüyor> iyi <diye> yapın yani. وَتْفُنُوا الْإِثْنَيْنِ وَالثَّلَاسَ فِي الْقَبْرِ Kabre diyor, bir kabre, iki ya da üç kişiyi ne yapın, aynı anda gömebilirsiniz diyor, gömün. Tabi burada وَقَدِّمُوا اَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا <gülüyor> Kur'an'ı iyi bilen, Kur'an'ı ezberleyen insanların, bakın ilim talebelerinin üstünlüğü mezardaki durumlarında bile ortaya çıkıyor. allah Teala Kur'an'a önem veren, Kur'an'ı okuyan, itina eden kişilere bakın ne yapıyor? Bir önem veriyor. Aleyhisselatü vesselam diyor ki en çok Kur'an bileni ne yapın? Onu önce koyun. Takdim edin onu. Kâle fekâne ebi thalise Babam diyor üçünün üçüncüsüydi. Ve <gülüyor> kâne ekserum Kur'anen en çok Kur'an bildiği için o şekilde ne yapıldı tak takdim edildi. Evet. Ahracehu Ebu Davud ve Nesai ve Tirmizi. Buradan da anlıyoruz ki buradan da anlıyoruz ki kabrin arkadaşlar ne yapılması gerekiyor? Geniş yapılması, güzel yapılması ve derin yapılması gerekiyor. Diyor ki Ensar'dan bir zat Ensardan bir sahabe. Haracna <gülüyor> maa rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem fi cinazeti raculim minel ansar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber ensardan bir kimsenin cenazesi için ne yaptık? Beraber çıktık. Bu ene gulamun maa'ibiy. Ben diyor babamla birlikte ne yaptım? Cenazeye geldim. Bakın Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bugün insanlara ne diyor? Ya çocuklara mezarlara götürmeyin. Korkarlar psikolojileriyle oynarsınız. Değil mi? Ama bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin katılmış olduğu cenazede ne var? Küçük bir çocuk var. Bugünün insanı, çoluğunu çocuğunu aynı mezara götürmediği, kurban kesilirken aman sakın bakma dediği çocuğu, babası elinden tutup ne yapıyor? Korku filmine götürüyor. İnsanların canlı canlı doğrandığı, destrelerle kesildiği yahut evine Akşam giderken ne yapıyor? Film cd'si alıp korku sahnelerini çocuklarına seyretebiliyor. İşte bu şeytanın oyunu arkadaşlar. Aynı şekilde namaz hususunda da görüyorsunuz. Baba yahut da anne çocuğu sabah namazına kaldırırken ne yapıyor? Şefkat diye isimlendirdiği halbuki gaflet. Çocuğu sabah namazına kaldırma konusunda 7 yaşından sonra. Gevşeklik gösteriyor. Niye? Ya diyor biraz daha uyusun, uykusunu alsın. Ama aynı çocuk okula gittiği zaman sabahın altı buçuğunda ne yapıyorlar? Kışın soğuğunda servisi beklemesi için yarım saat kapının önünde dikiyorlar. Nerede şefkat, nerede rahmet, nerede merhamet? Demek ki bu şeytanın kalbe vermiş olduğu bir vesvese arkadaşlar. Çocuklar mezarlara gidecek. Kurban kesilmesini görecekler. Sabah namazında camiye gidecekler ile birlikte alışacaklar. Çocuk bu yaşta alışmazsa da artık ileride ne yapmaz? Cemaatle namaz kılmaya? Alışmaz. Sen bu çocuğu cemaatle namaz kılmaya alıştırırsan bil ki yarın bu çocuk namaza gittiği sürece sen ecir alacaksın. hayattaken ve öldükten sonra da. Diyor ki fecelese anlatıyor bu sahabeden o zat. Fecelese Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ala hafiratil kabr. Aleyhisselatü kabrin başına geldi. Fece'ale yusii. Ve bir rivayette yumi ile el hafir. Kabirün başında kabri kazan adamın yanına gelerek ona şöyle söylemeye başladı. Awsı' min qibali'r ra'sı ve awsı' min qibali'r Diyor ki Aleyhissalatu vesselam. Başı tarafını diyor genişlet. Bu ensardan bu ölen kişinin baş tarafını geniş tut. Ayak tarafını geniş tut. Lurbu azgın lehu fil cenne. Aleyhisselam cennetle müjdeliyor bu kabirdekini. Onun için diyor şu anda cennette hazırlanmış nice neler vardır? Salkımlar vardır diyor. Sahabe kabre gömülüyor Ve onun için dönenler var. Salkımlar var. Şekalban rahimehullah diyor ki Fahirü'l-emr fi'l-hadisayn yufidü yufidü vücûbe ma zükira fihima min'l-i'mâk ve't-tevsî'ati hadisin diyor emir kipiyle do gelmesinden dolayı hadisin zahiri kabrin geniş tutulması, güzel kazılması, derin yapılması diyor vücub ifade ediyor. Ancak diyor Şafii mezhebi ve diğer bazı alimlerin görüşüne göre bu müstehaptır, sünnettir. Ama diyor İbn Hazım ise ne yapmıştır. Ee, bunu vacip görmüştür. Evet burada kalalım. Önümüzdeki hafta Allah nasip ederse kabirin kazılma şekli var. Kazıldıktan sonra iki şekil veriliyor kabre. Birisi ney? Lahd. Birisi şak. Birisi lahd. Birisi şak. Buradan da ne yapacağız? O rivayetleri alacağız. Hangisinin eftal olduğunu? Hangisinin daha faziletli olduğunu? Lahd mı? Şak mı? Bunların hepsini göreceğiz. Lahat ne demek? Şart ne demek? Bunları Allah nasip ederse şarh edeceğiz. Subhanekallahumma ve bihamdik eşhedü ve